Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 2 Şubat 2022 tarihli yayınımız bu. Bu akşam bizlere yayında Çekil Vakfı Genel Müdürü, ressam, yazar Yeşim Gizdaroğlu eşlik edecek. Yeşim Hanım'la Zoom aracılığı ya da olsa buluşma imkanı. Bulduk, hoş geldiniz yeni Yeşim Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, uzun zaman oldu. Çekil Açık Dergi'de buluşmayalı. Ben şöyle bir geriye dönüp baktım da hakikaten bir biçimde takibinde olsak da yayında bir değerlendirme yapma imkanını bir süredir bulamıyormuşuz zaman ayırdığınız için. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Biz sizlere. teşekkür ederiz. Evet, geçen hafta 26 Ocak Çarşamba günü Çekilöv'e etkinlikleri de yeni yılda başlamış oldu. Çok kıymetli hı hı. bir etkinlik düzenlediniz. Sizin de katkı sunduğunuz uzman psikolog Nazar Tüysuzoğlu ile ekolojik evet. tanımaya karşı öz yeterlilik başlıklı. Oldukça ilginç bir konu. Yani şöyle... Şu açıdan ilginç. Aslında başlığın içindeki bütün terimleri tek tek belki hani konuşmak lazım. Ekolojik travma meselesi ve öz meselesi. Ama tabii bunu yapmaya vakit olmaz. Biz biraz Çekil'in son dönem faaliyetlerine de bakmak istiyoruz. Gene de isterseniz geçen hafta gerçekleşen bu etkinlikle başlayalım. Çekil'e etkinlik etkinlikle nasıl devam edecek sonunda onu duymak isteyeceğim sizden. Teşekkür ederiz. Ee, bizim de çok sevdiğimiz bir etkinlik oldu. Ee, i̇yi ki ondan başladınız çünkü konu o kadar e, derin ve verimli bir konu ki tartışmak için ee, insan aynı zamanda bu konuyu tartışırken kendi varlıksal e, sorunlarıyla karşılaşıyor, kişisel olarak e, kendimizle yüzleşiyoruz. Bu tarz bir şey de var bu konun. Ekolojiden başlıyorsunuz aslında sanki sizinle. de hiç alakası olmayan bir meseleymiş gibi doğadaki e, yıkımla ilgili konuşurken kendinizle, e, kendi içinizdeki e, zor, yaşadığınız zorluk ve varoluşsal e, <gülüyor> da karşılaşıyorsunuz. Biz Nazar Hanım'la, e, Nazar Tüysüz böyle bir şey yapmak istedik. E, aslında e, bir röportaj sonrası kendisinin tesadüfen okuduğu bir yazıdan sonra bizimle teması geçti. Biz de tam o an, zamanlarda ekolojiyi ve psikolojiyi bir, arada, bir yere yitirecek bir etkinlik yapmak istiyorduk. Çok da güzel oldu. Ee, bir sürü şey konuşuluyor biliyorsunuz bu konuyla ilgili. Birebir de yaşıyoruz aslında. Ee, her ne kadar kentlerin içinde, beton yapıların içerisinde çok iyi hissetmiyor olsak da Hristal'da, e, coğrafyada, e, doğal mirasın üzerinde muazzam bir e, şey var e, ekolojik yıkımın. Yıkım diyorum ben bununla. Ee, onun da tartışması yapıldı, kriz mi diyeceğiz, yıkım mı diyeceğiz, travma mı diyeceğiz diye. Ama gerçekten bir yıkım, yani bir aşağıya doğru iniş durumu söz konusu. Ee, bizler de yaşıyoruz, ama bunun bir de psikolojik tarafı var. Yani sadece fiziksel değil. Hani can canımızı kaybetme, balımızı kaybetme, canlıların ölmesi, doğadaki hayvanların farklı türlerin zarar görmesinin yanı sıra psikolojik olarak da bir yıkım yaşıyoruz. Ve bununla nasıl başa çıkacağız, nasıl mücadele edeceğiz, bununla nasıl bunun nasıl yüzleşeceğiz? Konusuna öz yeterlik kavramı üzerinden e, konuşma so e, sohbet etme fırsatı bulduk Nazar Hanımlar. Siz evet, izlediniz mi? mi dinlediniz mi? Evet evet benim de dinleme Aha. izleme imkanım e, oldu. Evet. Çok önemli bir e, şey hat çiziyor aslında bu e, etkinliğin genel çerçevesi. Yani bakıldığında travma dendiğinde biraz daha bireysel ve kişisel olanı. Sanki e, kastediyormuşuz gibi ve fakat söz konusu olan ekolojik travma e, olduğunda dünyayla kurduğumuz bağlar üstüne üstlük geleceğimizi e, nasıl organize edeceğimiz sorusu öyle kolektif bir sorunla karşı karşıya e, kaldığımızı görüyoruz biraz daha ayrıntı rica edeceğim dolayısıyla size sizde ne karşı öz yeterlik bir kere öz yeterlik kavramını bir parça açmanızı ekşadır istiyorum öz yeterli ben açıkçası bilmiyordum bu sohbet fırsatını bulana kadar daha sonra azarlamam bir kitabını okudum öz yeterlik insanın kendisine yaşadığı dünya ile olan iletişiminde kendisinden kendisine yeterli bulup bulmaması ile ilgili bir şey yani ben hep şey sanıyordum başka insanların düşünceleri üzerinden hatta öyle bir giriş yaptım ne yani yeterli değil miyiz dedim hani hep bir olumsuzluk <gülüyor> üzerinden söylenir ya işte sen başarılı ol ama başarısız mıyım sürdürülebilirlik mesela sürdürülemez çünkü hani hep bir olumsuzluk <gülüyor> üzerinden e, kavram yaratılır ya burada da yeterli değil miyiz ki öz yeterli kavramı deyip hemen bir direnç göstermiştim e, bende böyle bir bakış açısı oluşuyor e, o da demişti ki insanın kendisiyle ilgili mesele zaten kendisini görme becerisi Doğaya, doğadaki bu yıkımla baş edebilecek miyim ben sorusunun cevabı evet yeterliyim bunun için şunları yapabilirim. Aslında pozitif bakmak yani e, pragmatik, akılcı, e, belki biraz duygusal şeyde yet, e, duygusal olarak da yüzleşebileceğimiz bir şekilde sürede bakabilmekmiş aslında. Bu önemli bir başlangıç noktası, referans noktası dediğim gibi psikolojik olarak Korku, endişe, kaygı, suçluluk duygusu, işte stres, korkunun temeli zaten tehlikedeyim biliyorsunuz, yani tehlikede olduğumuzu düşünmemizden kaynaklı anksiyete bozukluğu vesaire gibi aslında olabilecekler üzerinden bir disitopya yaratıp hani olasılıkları çok fazla düşünüp yetersizlik hissetmek aslında öyle olmaması gerekiyor, yani tam tersi yaşadığımız tra bu şeyler olumsuz yaşadığımız doğadaki yıkımlar bizi daha negatif düşünmeye ve hiçbir şey yapamayacakmışız gibi bir duruma sokup donup kalmamız. Burada aslında şeye biz çok girdik. Ee, biliyorsunuz şeyde doğada insanın daha doğrusu her şeyde böyle her canlı için de geçerli. Kaç saklan ya da saldır şeyi vardır korktuğu zaman. yani bir, bir sizi korkutan bir şeyle karşılaştığınızda ya kaçarsınız hayvanlara örnek vermek istemiyorum. Bence hayvanlar korkutucu değil. Ee, ne bileyim ben karşısız silahlı bir adam var. Karşılaştınız ya kaçacaksınız ya saklanacaksınız ya saldıracaksınız ya. Burada işte donup kalma <gülüyor> durumu söz konusu. Hepimiz bu şekilde bir travma yaşıyoruz. Donup kaldık ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Onu, evet. onu aşmak ee, bir de gelecek kuşakların hani bizden sonrakilerin bununla ilgili becerileri ne olacak? Orada da şeye girdik. Çok ilginç konu bu o kadar farklı disiplinler istiyor ki konuşmayı bu konuyla ilgili mesela genetik şeyimiz mirasımız aynı zamanda kültürel mirasımızın da oluşmasına sebep oluyor. Sonra kültürel ortam aynı zamanda genetik yapımızı da değiştiriyor uzun vadede. Bunlara girdik mesela yani korku şey tehlike altında ne yapardı ilkeli insanlar? İlkel dönemdeki insanlar yanlış anlaşılmasın. İlkel demek doğru değil aslında ki orada yaşayan, o dönemde yaşayan insanlara. Primitif dönemde nasıl davranıyorlardı? Biz şimdi ne yapıyoruz e, bu tarz sorunlarla karşılaştığımızda? Çünkü doğayla iletişimimiz eskisi gibi değil biliyorsunuz. Kopuk. Bunlara kadar girdik. E, bir de şey e, tabii e, şimdi siz demin söylediğiniz aslında onu. E, dünyada dünya iletişimimiz değiştikçe bu da değişiyor. Doğayla olan iletişimimiz de değişiyor ya. Ki mesela dijital dünya diye bir şey var. Metaverse diye bir şey var. Bütün verilerin depolandığı sanal bir gerçeklik oluşturulmaya çalışıyor. Bunun da aslında doğayla ilişkimizi etkileme şeyi hızı, yani şu anda son endüstriyel e, sanayi devriminden beri yaşanan şeyden çok daha hızlı. Olumsuz anlamda söylüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle öyle. Ve çekilin Neredeyse kuruluşundan beri ama hani son dönemde de iyice vurgulanan bir biçimde doğa kültür insan arasındaki evet. bağ bir nasıl söyleyeyim uyum önermek yani onu uyuma adap, adapte etmek gibi bir misyonu var. Aslında tüm söyledikleriniz biraz bu perspektiften birlikte bütüncül belki... evet. evet. Aha, aha. Ee, tabi şimdi bizim felsefemiz kurumun da kuruluş amacı çok derin bu bahsettiğim şeyleri çok derinlemesine temel almış bir felsefeye sahip. Çok çok ciddi bir şeyi var aslında bakış açısında zaman ötesi bir anlayışı var. Neden böyle diyorum? Çünkü e, demin de söyledim aslında bilimin ve e, felsefenin yani insan düşüncesinin ya da insan ruhunun gelişiminin aslında birlikte olduğu ve birbirleriyle etkileşim halinde olduğu. E, yani doğa doğa olmadan aslında kültürel bir referansımız olamayacağı, kültürel referansımız olmadan da yani bilgi birikimi aktarın e, kıtımsal olarak bilginin kültürden kültüre kuşaktan kuşağa geçir, geçme şansını e, sahip olmadan da insanın kendisini gerçekleştirme sürecinin sekteye uğrayacağını biliyoruz. Bu böyle. Şimdi bunu bilerek hareket etmek bize hem zamanı zamanı doğru şekilde kullanmak ve aslında kısa e, kısa e, hedefler değil uzun vadede aslında bir şeyler gerçekleştirip Var etmeye çalışmaya zorluyor. Bu da nedir? Ağaç, ağaçlandırma mesela. Yani ağaçlandırma toplumların en e, basit anlayabileceği şekilde bir şey. E, fidan dikme. E, doğayı korumanın bir yöntemi. Çünkü kentleşmenin önüne geçilebilmesinde imkan yok. Ağaçlandırma yani kentlerde yaşayan insanların orman fikrinden uzaklaşmaması gerekiyor. Ormanı koruma fikrinden. Dolayısıyla Çekül'ün hem doğa hem kültürel anlamda insanın doğayla birlikte yaşayabilecek ortamların sürekliliğini sağlaması gibi bir misyonu var. Onun içinde kültürel miras, onun içinde eee bellek, ortak bell bellediğimiz. Onun için e, e, somut olmayan değerlerin korunması, işte dedelerimizden, dedelerimizin yapma, yaptığı, torunlarına aktardığı bilginin e, bizden sonraki kuşaklar tarafından da biliniyor olmasını e, sağlamaya çalışıyoruz. Her çalışmamızda, eğitimde, ağaçlandırma çalışmalarımızda, doğa korumada, kültürel e, varlıkların korunmasında, kültür mirası ile ilgili e, bilinçlendirme çalışmalarımızda, yerel yönetimlerin koruma öncelikli hedefler almasında. bunlar hepsi de insanın doğa ve kültürle bir arada bir varlık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve bütün çalışmalarımızın temeli bundan. E, Bununla oluşuyor. Evet 95.0 Açık Radyo'da Açık programında Çekül Vakfı Genel Müdürü Yeşim İzderoğlu bu akşam Açık Dergi'de e, Şimdi dilerseniz e, Çekül'ün son e, dönemti 2021'e bakalım e, istiyorum faaliyetleri, hı hı. E, bir birkaç tanesinin altını çizmek istiyorum. Bir kere Çekül'e bir etkinlikle devam edecek onu evet. e, belirtmek lazım. Bununla birlikte Çekül yayınlarından bahsediyoruz. Kitap yayınlamayı sürdürüyorsunuz ve tabii evet. ki Anadolu'da yüzlerce gönüllü öğretmene ulaştığınız önemli bir ağı ayakta tutuyorsunuz. E, konu çok aslına bakarsanız siz belki böyle bir e, önem e, sırası art ederek kısaca bu başlıklardan bahsedebilir misiniz acaba? Tabi şimdi geçen seneden bahsediyorsak geçen sene aslında bizim rutin yaptığımız çıpa içerisinde en vurucu ve aslında hepimizi üzen ve... E, e, travma yaşadığımız konu biliyorsunuz yangın ve sel felaketleriydi ve bunlarla ilgili bizim yerelde çalıştığımız birçok kırsal miras e, ya da işte kültürel miras varlıkları da e, e, içeren Bölgeler, kentler küçük ve büyük ölçekte yerel yönetiminin etkisi altında kaldı. İnsan can kaybı ve doğal alanlardaki hayvanların, canların yaşamı son buldu. İşte sürekli devam etti, çok uzun süre yandı biliyorsunuz. Durdurulamadı vesaire. Biz burada ormanların hani ağaçlandırma konusunda kendimizi e, yani bütün, büyük bir travma yaşandı ya hatırlıyorsanız e, çok büyük bir hareket başladı. Ağaçlandırma yapalım, her tarafa gidelim, fidan bağışlayalım, fidan dikelim falan. Biz orada durdurduk aslında kendi e, çalışma e, şeyimizi, önceliklerimizi ve yereldeki Afet bölgesindeki insanların ihtiyaçlarına ya da işte fiziksel ya da işte neyse ihtiyaçları onları karşılamak için bağışçılarımızı yönlendirdik. Bu bizim yaptığımız bir afet yönetimi şekli. Çünkü fidan bağışı şu an o anda gereksizdi zaten hala da gereksiz. Bu, do, bu konuyla ilgili de e, yani afet, yangın ve sel felaketlerinin temelsi vebili ilgili yazılar, işte sosyal medya paylaşımları, işte e, küresel iklim değişikliği ile ilgili bilimsel e, makaleler bunları paylaştıktan sonra e, kamuoyunu birazcık daha bilinçlendirmek için aslında temel faaliyetimiz olan fidan fidan dikiminin yangın bölgelerinde olmaması gerektiğiyle ilgili bilgis, bil, bilimsel verileri de paylaştık. Evet. Bu e, kamuoyu bilgilendirmesinin halen ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ağaçlandırma özellikle yangın alanlarında yapılmaması gereken bir şey. Bunu defalarca anlattı zaten e, bilim evet. insanları. E, fakat bu konuyla ilgili maalesef e, yangın sonrası e, yangın görmüş arazi alanlarda maalesef yanlış uygulamalar söz konusu şu anda bunlar ortaya çıkıyor ve ciddi anlamda zarar veriyor. Umarım bu uyarılarımız, bu çabamız sonuç bulur ve bir an evvel bu e, sorunlar e, yapı yani sorunların üzerine sorun eklemeyi durdururuz. E, tabii ki sadece ormanlar değil, biyoçeşitlikle ilgili de ciddi anlamda e, kayıplar yaşandı. Bunun bir de orman kanunu ile ilgili bir şeyi var biliyorsunuz. Yönetmenlik değişikliği var. Onunla ilgili de e, kendi tavrımızı belli edecek bir bilgilendirme bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz bu konuda. Yani genelde insanların bu konulara çok fazla bilgisi yok olmak zorunda değil ama artık olmalı diye düşünüyorum. Onun dışında zehirsiz torpolar platformunun da e, kurulmasına e, biz de e, destek verdik. Bu da çok önemli bir konu çünkü e, bu konun içerisinde yerel yönetimler de aslında artık e, sebep oldukları sorunları gidermek için devreye girmek durumunda kalıyorlar. Sağlıklı gıda, işte sağlıklı kentler konuları. E, bizim de aslında iner yöntemlerle çalış, çalıştığımız alanların bir parçası. E, çekil ve etkinliklerinde gündem neyse onunla ilgili daha çok e, konuk çağırıyoruz. E, daha önce evet. su ile ilgili bir çalışma şey yapmıştık. E, etkinlik yapmıştı. İşte bu seferde ekolojik krizle baş etme öz ilgili yaptık. Bundan sonra da sürpriz olsun. Bilmiyorum başka konularda da yapabiliriz. Yani tam bilmiyorum şu anda hangi konular olduğunu. E, i̇ki tane kitabımız çıktı. Yani daha doğrusu son iki kitabımızdan bahsedebilirim. Bir tanesi Profesör Doktor Metin Sözen'in e, yaklaşık 50 yıllık birikimini anlattığı yaşamı paylaşmak diye koruma tarihini anlatan, ülkenin koruma tarihini anlatan bunu keşifsel e, anılarla birlikte zenginleştiren bir kitabımız var. Tavsiye evet. ederim. Bir de e, Doğan'ın peşinde İstanbul dedir bir kitabımız çıktı. O da İstanbul'un orman alanlarını çocukların, İstanbul yaşayan çocukların e, öğrenmeleri için keyifli e, ve bilgi dolu bir kitap. E, daha anlatayım mı? Eğitim programları var. <gülüyor> Bahsetmiştiniz. <zaten>. Eğitim programlarını <gülüyor> muhakkak konuşalım. E, İstediğim hakikaten. E, çünkü farkındalık dediniz, kamuoyunun e, aydınlatılması dediniz, bir yandan bu hiç bitmeyen bir faaliyet ve çok fazla paydaşa e, gerek hı hı. var üstüne üstlük bilgilendirilmiş hı. paydaşlar olmak durumunda bunlar. Dolayısıyla çok e, önemsiyorum, lütfen eğitim programlarından da e, çekin baktım, konuşalım. Evet, şimdi eğitimde biz aslında e, iki şey var ya, başlık var ya ayrıştırdığımız doğa ve kültür diye aslında hiçbir şekilde birbiriyle ayrışmaması gereken ama maalesef sistemin, bu tüketim sistemi için ve her türlü e, üretim sistemi için de geçerli. Bunu ayrıştırmak, kategorize etmek, sınıflandırmak, anladığım kadarıyla e, kapitalist sistemin de tercih ettiği bir şey olabilirsin. Her şeyi kategorize ettik ve ondan sonra da birleştirmek için şu anda boşuz. Doğa ve kendi doğa ve kültür ayrıştığımız zaman düşünce sistem olarak da ayrışıyorsunuz aslında. Böyle tekileştiriyorsunuz içinde yaşadığımız kültürü de bir kendinizden Öte bir şey görüyorsunuz uzak bir şey görüyorsunuz doğayı da biz bunları bütün eğitimlerde bir araya getirmeye çalışıyoruz ve temel referans olarak e, kentleri e, işte doğayı endüstri mirasını mesela örnek vereyim ya da ağaçları ya da yapıları kentleri oluşturan yapıları merkeze alıyoruz ve bunları aldıktan sonra aslında bütüncül düşünmeyi sağlayan e, metodolojik yaklaşımlarla çocuklara ee, yaşadıkları kentte kendileri arasındaki iletişimi güçlendirecek uygulamalar yapıyoruz. Bütün temelde eğitimlerimiz bu şey adlı sahip. Ee, öğrenciler yaş gruplarına göre değişebiliyor. İşte anaokulundan e, 4. 5. sınıflara, 6. sınıflara oradan liseye kadar çeşitli eğitimlerimiz var. İşte tohumları anlattığımız doğadan öğrenmek yani doğanın bilgeliğiyle. E, şey yapmak, aydınlanmak ya da geçmişten öğrenmek. Geçmişteki yaşanan e, hangi dönem olursa olsun o dönemdeki insanları yaşayışıklılıklarını öğrenmek. Ya da e, biyomimikri belki biliyorsunuzdur biyomimikri çok önemli bir konu özellikle günümüzde. Çünkü bütün teknoloji inovasyon e, çalışmaları aslında doğadan referans alınarak yapıyor ve belki de küresel eklemin çözümü olan tüketim alışkanlıklarımızdan plastik, işte sentetik, doğada çözülmeyen her türlü maddenin terk edilmesini sağlayacak müthiş bir bulu, şey alan biomimikri çünkü doğadaki çözüm evet doğadaki çözüm sistem şey, hayvanların ve doğanı milyonlarca yılda yaptığı çözüm sistemlerini insanın ıı, idrak etme anlayabilme şansı var ve bu, bu bu çok da şey bir şey değil hani çok üstün bir, bir zekaya sahip olmak zorunda değilsiniz görmeyi öğrenmekle çözülebilecek bir şey bu. Onun için de e, eğitimleri yapıyoruz hem öğrencilere hem yetişkinlere. Gezegen değişikliği ve iklim değişikliği ile ilgili eğitimlerimiz var. Dediğim gibi endüstri mirası önemli bir konu onunla var. E, suyun öyküsünü anlattığımız e, şeyimiz var, eğitimlerimiz var. E, Permakültür, bahçe ve balkonda uygulanabilecek pratik uygulamaları anlattığımız eğitimlerimiz var. Var da var işte bir sürü <gülüyor> eğitim evet. Yapıyoruz. Evet, evet çok da yormayalım sizi dilerseniz Yaşım Hanım zaten web, web sitesinde çok ayrıntılı Var, e, olarak, Evet, bulunabilir pek çok şey bu yayında da bahsettiğimiz çekulvakfi.org.tr adresine yönlendirelim. Açık radyo dinleyenlerine ben çok teşekkür ediyorum size yayına katkı sunduğunuz için ve bize zaman ayırdığınız için. Son söylemek istedikleriniz varsa diye size bırakıyorum yeniden. Ben de çok teşekkür ederim. Bekleriz sizi ve etkinliklerimize. Yorumlarınızla birlikte daha da etkileyici bir şey sohbet olacağını eminim. Çok sağ, olun. çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.